Kendisini onlara bir dize ban ettirmiş. Nizam onu konuşmuş, ahenk onu konuşmuş, alem onu konuşmuş. Beşer, şuur, idrak ve iradesiyle kainattaki bu konuşmalara tercüman olma durumunda. Kendisinde hitap çiçek açmış bir varlık olarak kavlen bu meseleyi eda etmek, ifade etmek üzere yaratılmış...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 Kur'an'ıyla nebilerin ağzındaki diliyle kendisini tanıttırmak istiyor. Mevsimi gelince, çığlar çözülünce, karlar eriyince kendisini tanıyanlar da oluyor yin. yığın. yığın. Adem'in arkasında saf bağlayanlar, Nuh'un arkasında saf bağlayanlar, yüzlercesinin arkasında saf bağlayanlar.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 La ilaha illallah deyin diyor. La ilaha illallah diyorlar. Ama buzlar baharda çözülür. Diller baharda çözülür. Bülbüller baharda şakımaya başlar. Bir la ilaha illallah deme mevsimi gelir bu baharda olur. Tohumlar atılmıştır atılıyor. Rüşeyimler baş çıkarmıştır ve çıkarıyor.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 yüz bin muhtacın el kaldırıp aczını, fakrını dile getirip La ilahe illallah deme havasını etme. Bu tatlı tabloyu beşeri kesafetimin berasında, o kapının küçük deliğinden gözümü arka tarafa tevcih edebilip de bakabilirsem cennete girmiş gibiliklerine kadar zevka müsaarak olacağım. Her vadide La ilahe illallah, kutsi cümlesinin mevceleneceği tatlı an. Resul-i Ekrem devri sallallahu aleyhi ve sellem. Diş sıkanların devri, göğüs kerenlerin devri, binlerce hadise içine dalanların devri, İslam'ı yaşamada tehalük gösterenlerin devri. Dayanılıyor.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 Allah katında bu işin manası adına çok şey anlatır. İleriye mahtup size ne anlatır? İlerideki düşünce hayatınızı onu havale ediyorum. Bedir zaferi olmuştu. Bütün keferenin burnu kırılmıştı. İslam yürür hale gelmişti. Bir makina gibi raylarına oturmuş, artık ahenk yürüyordu. Kafirlerin gururu kırıldığından hınç almak istiyorlardı. Öfke içinde bulunuyorlardı. Ta Hüneyn'den sonra Müslüman olacak Safvan İbni Ümeyye İbni Halef, burnunun kalkıp inişi içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı öfke ve kin kusuyordu.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 Ömer ve etrafı, Safvan ibn Ümeyye ve etrafı kadere ait şeyleri dile getiriyorlardı. Amr ibn Vehb'in oğlu esirdi. Safvan'ın ise babası Bedir'de öldürülmüştü. Her ikisi de tepeden tırnağa hınç dolu idiler. Cahiliye devrinde Kureyş arasında Ümeyr ibn Vehb'e şeytan Kureyş denirdi. Kureyşin en şeytan adamı denirdi. Ama sen gel gör ki devran başka şeyler bastalayınca Kureyşin şeytanının adı Havari Resul olu verdi. Saffar'na konuşup karara bağladılar işi. O oğlunu görme bahanesiyle Medine'ye kadar gidecekti. Fidye verip oğlunu kurtarma bahanesiyle Resul Ekrem'in yanına sokulacaktı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 Ve günlerden beri en korkunç zehirlerle suladığın kılıcınla beni öldürecektin. Söz daha bitmemişti. Şeytanı Kureyş adam yerinden birkaç karış yukarıya sıçramış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Müsaade eder misin ya Resulallah yanında kalayım. Şu zalı kılıcın hakkını vereyim. Ona yaptıracağım şeyi yaptırayım.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 mevcudiyetini korumaya çalışıyordu. Mekke fethedildi, nice'nin gönlü feth oldu. Safvan hala dayanıyordu. Nihayet yükünü mükünü devenin sırtına yükledi. Deniz aşırı memleketlere gidecek, kaçacak, kaybolacaktı. Sevdiği bu amca zâdesinin böylesine baş aşağı küfre gitmesine razı değildi mevlî ver. resul Sen Suleymane geldi. Ya Resulallah dedi.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 size eman vermesinin alameti sayarım. Resul Ekrem'in başı, sarığını başına koydu. Gideceği yerde sapbanı yakaladı. Meseleyi yeniden ona anlattı, şerh etti. Beni hayat ikna edebildi huzuru risalet fenah'e gelmek üzere. Huzura geldiğinde çok mahçuptu. Gere bakıyor Resul Ekrem'in yüzüne bakamıyordu. Ya Resulallah bu senin bana eman verdiğini söylüyor. Doğru mu bu diyordu.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 Kumandanlık istemeyen bir er olarak savaşan Kureyş'in asil çocuğunu görüyordu. Tebessüm ediyordu. İki mı istiyorsun al sana dört ay diyordu. Birkaç gün sonra da resul Ekrem'in ciddi semahatını görünce, Hüzuru Risalet Fenahiye geldi. Ümeyr İbni Veğbe şakır şakır gözyaşları döktürecek sözü söyledi. Eşhedü en la ilahe illallah... Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Safvan İbn Ümeyye de kendi vadisinde el açıp mabudu mutlakın maksudu bir istihkak olduğunu ilan ediyordu. İda ca enesullahi vel fetih. Ve re'eyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce. Artık mesele ferden ferda olmadan çıkmış, hem hendesî bir hüviyet kazanmış.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 Yolunu hidayet buyursun. Nefsimizi tarike müstakime hidayet buyursun. Bu büyük kavga ve mücadelede biz zayıf kullarına cesaret, emniyet ve itminan ihsan eylesin. Kelimeyi tevhide bel bağlayıp bel kırıp boyun bükenlerden eylesin. Kendisine dayandığımız zaman iş yapar şahlar esir ederiz. Kendi başımıza kaldığımız zaman elimizden hiçbir şey gelmez. Tarifetül ayin içinde bizleri nefsimizde baş başa bırakmasın.